Erzak Almaya Gelen Kardeşleri Ve Hazreti Yusuf'un Güzel Planı Bu Arada Kıtlık Sebebiyle Yakup Aleyhisselam da Yusuf'un öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında alıkoyarak, diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Ayet-i Kerimelerde bu hadisede şöyle anlatılır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar.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 gelmeyen kardeşini de istemesi şu sebepledir. Kıtlık sebebiyle erzak ihtiyaç kadar veriliyordu. Yardım alacak şahsın bizzat bulunması gerekiyordu. Hz. Yusuf'un kardeşleri, gelemeyen baba ve kardeşleri için de birer hisse isteyince, Yusuf aleyhisselam, ihtiyar babayı mazur sayarak, bir defaya mahsus erzak verdi. Fakat bir dahaki sefere öbür kardeşin de gelmesini şart koştu.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 ve bir deve yükü de fazla zahira alırız. Çünkü bu aldığımız az bir miktardır. Yusuf 65 Sonunda Hazreti Yakup, Bünyamin'i göndermeye razı oldu. Dedi ki, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair, Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz sürece,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 Bu sebeple evlatlarının kötü niyetli kimselerin kuracakları bir tuzaktan zarar görmelerini istemiyordu. Ayrıca herkesin hayret dolu nazarları onların üzerine dikilmişti. Beraber şehre girmeleri halinde başlarına bir kötülük gelebilirdi. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar, ''Göz değmesi, nazar haktır. Nazar insanı kabre, deveyi tencereye sokar.'' öldürür. Bu sebeple hiçbir zaman gafletle nazar etmemek lazımdır. Devamlı surette Allah'a sığınmayan kimseler kötü nazardan kurtulamazlar. Her halükarda Hakk'a sığınanlarsa muhafaza olunurlar. İbn Abbas radıyallahu anhümadan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'i koruması için Allah'a şu dua ile sığınırdı. Her türlü şeytandan, yılan ve akrep gibi zehirli hayvanlardan ve dokunan her kötü gözden, Allah'ın mükemmel olan kelimelerine, Kur'an ayetlerine, Allah'ın isim ve sıfatlarına sığınırım. Daha sonra da, babanız İbrahim de oğulları İsmail ve İshak için bu dua ile Allah'a sığınırdı derdi. Bir kimse görüp beğendiği şeye nazarının isabet ederek bir zarar vermemesi için maşallah la kuvvete illa billah Allah'ın dilediği olur güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Mübarek olması için de berekallahu fike ve aleyke Allah hakkında hayırlı eylesin demelidir. Yakup aleyhisselam'ın bu nasihatlerini dinleyen oğulları Erzak almak üzere tekrar yola çıktılar. Ayet-i Kerime'de buyurulur, babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde, bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakup'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. O şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştik.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 Onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma dedi. Yusuf 69 Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf kardeşlerine yemek ikram etti. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca ağladı ve dedi ki, Kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu. Yusuf aleyhisselam da onu kendi sofrasına aldı.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 senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen babam Yakup'la annem Rahil'in evladından değilsin deyince, Hazreti Yusuf ağladı ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı, sonra gerçeği söyledi. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Onların bize yapmış oldukları şeyleri aldırma. Yusuf Aleyhisselam'ın Bünyamin'e onların geçmişte bize yapmış oldukları şeyleri aldırma demesinde, Allah'ın haset edenlerin hilelerini muvaffakiyete eriştirmeyeceğine işaret vardır. Nitekim kardeşleri Yusuf'a neler yaptılar, ne hasetler ettiler ve nice ezalar çektirdiler. Fakat emellerine nail olamadılar. Allah Teala önce iki kardeşi, sonra da babasıyla evladını birbirine kavuşturdu. Hz. Yusuf'un Bünyamin'i alıkoyması Yusuf kendisini kardeşi Bünyamin'e tanıttıktan sonra ona şöyle dedi. Ey kardeşim, ben seni yanımda alıkoyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığımdan dolayı gam ve kederi büyüktür. Eğer seni de burada alıkorsam, üzüntüsü daha da artacaktır. Fakat bir an evvel ona kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta güzel bir plan hazırlayacağım.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 Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Biz, dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. Yusuf 76 Yusuf Aleyhisselam, kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyabilmek için Allah'ın emriyle firaset numunesi olan güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre planını kardeşine de anlatıp onun da tasdiğini aldı. Yusuf Aleyhisselam'ın böyle yapmaktan maksadı, kardeşlerinden intikam almak değildi. Çünkü kendine yapılanları affetmişti. Lakin onların yaptıkları işlerde bir de Allah hakkı vardı ki, onu affetmek Yusuf'un elinde değildi. Ancak o, kardeşlerinin Allah katında da affa mazhar olmalarını istiyordu. Bu sebeple kendisini tanıtmadan önce, Allah'ın hakkı namına tarizli bir ikaz ihtiva eden, siz mutlaka hırsızsınız suçlamasıyla onları ciddi bir pişmanlık duygusuna sevk etmek istedi. Onların yaptıkları en müthiş gürüm hırsızlık, bir hileyle babalarından Yusuf'u çalmalarıydı. Yusuf Aleyhisselam, onları bütün yaptıkları kötülüklerden tövbeye yönlendirmek için, Bünyamin'in bu şekilde kalmasını temin etti. Gerçekten de bundan sonraki gelişlerinde kardeşlerinin nasıl bir kalp yumuşaklığı ile ve ne kadar saf ve temiz düşüncelerle dönüp geldikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu hadise ledünni bir takım hikmetleri itibar eden Rabbani bir ceza ve ilahi bir terbiye olmuştur. Diğer taraftan henüz kendisini tanıtmak zamanının gelmediğini bilen Yusuf aleyhisselam, kardeşini alıkoymanın yollarını düşünürken bile, İstibdat ve zorbalığa başvurmamış, makamının ve yetkisinin verdiği gücü kullanmamış, bunu suistimal etmemiştir. Zulüm ve zorbalık şaibesi verecek davranışlardan sakınmış, meseleyi sırf adli ve kanuni yollardan çözüme kavuşturmaya muvaffak olmuştur. Yusuf Aleyhisselam bu şekilde aynı zamanda babasının şeriatını Mısır'da uygulama yolunu açmış oldu. Allah bir şeyin olmasını murad edince, sebeplerini de hazırlar. Onun için bir taraftan Yusuf'a o çağrıyı öğretip kardeşlerinin hakemliğine müracaat ettirdiği gibi, diğer taraftan kardeşlerine de işi sezdirmeyerek o şekilde cevap ve hüküm verdirdi. Böylece hem ülkenin kanunlarını çiğnemeden, onları kendi ikrarlarıyla ilzam eğledi, hem de babasının şeriatinden bir hükmün tatbikiyle, Mısır hukuk geleneğine canlı ve ameli bir misal kazandırdı. Yusuf aleyhisselam bu planıyla kardeşlerini tamamen çaresiz bırakarak babalarının ancak çaresiz kalmanız müstesna sözüne uygun bir duruma düşürmüş, onları babalarına yemin ederek verdikleri sözün mesuliyetinden kurtarmıştır. Aranan su kabı Bünyaminin yükünde çıkınca. Onlar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 kendilerini ve Bünyamin'i ithamdan kurtarmak için başka çareler arayacakları yerde, öfkeye kapılıp, Yusuf'a ve kardeşine duydukları husumeti bir kere daha ağızlarından kaçırdılar. Hz. Yusuf'a isnat edilen hırsızlıkla alakalı olarak, farklı görüşler de bulunmaktadır. A. Yusuf'un ana tarafından dedesi putperestti. Hz. Yusuf'un annesi, Babasının putlara tapmayı bırakması ümidiyle, Yusuf'a o putları çalıp kırmasını emretmiş. Yusuf da bu işi yapmıştı. B. O babasının sofrasından yiyecek alıp fakirlere vermişti. Babasının bir kuzu veya tavuğunu alıp fakirlere verdiği de söylenmiştir. C. Halası Hz. Yusuf'u çok severdi. Fakat Yusuf büyüyünce babası onu yanına almak istedi. Halası da Yusuf'tan bir türlü ayrılamıyordu. Bunun için İshak aleyhisselamdan kendisine miras kalmış olan kuşağını Yusuf'un beline bağladı. Sonra kaybolduğunu söyledi. Kuşak arandı ve Yusuf'un üzerinden çıktı. Kanun gereği Yusuf'u yanında alıkoydu. De Bu bir iftiradır. Çünkü onların kalbi hadisenin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala Yusuf'a karşı öfkeyle doluydu. Bu hadise bir defa haset hastalığına yakalanan bir kalbin, o haset kolay kolay kurtulamayacağını göstermektedir. Yine bu söz işari manada, siz hırsızlarsınız ithamının verdiği endişeyle söylenmiş ve ona karşılık adeta ledünni bir ithab olmuştur. Yusuf'un kardeşleri dediler ki, Ey vezir! Emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz, dedi. Yusuf, 78-79 Zulüm çeşit çeşittir. Allah'ın hükmettiğinin zıttına hükmetmek zulüm olduğu gibi, Zulmü istemek veya zulme rıza göstermek de zulümdür. Haddi aşarak hak çiğnemek, başkalarına karşı zulmetmek olurken, ahirette azabı mucip olacak günahlar işlemek de kişinin kendi nefsine zulmüdür. Zulme veya bir belaya maruz kalan kimse, tevbe ve istiğfarla kurtuluş çaresini Allah'tan istemelidir. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri der ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman, Günahını kendi gözünde büyük gösterir ve ona tevbe kapısını açar. Bu kapı Allah'la ünsiyet bahçelerine açılmıştır. Bir kula da gazep ettiği zaman günahlarını gözünde küçük gösterir ve onu da çeşitli belalarla uslandırır. Çünkü günahını küçük gören kimse öğüt ve nasihat kabul etmez de hüsrana düşenlerden olur.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 Yoksa biz gaybın bekçileri değiliz. İnanmazsan gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun ta kendisidir deyin. Yusuf 882. Kalkıp babalarına geldiler ve ağabeylerinin söylediklerini aynen aktardılar. Mükafat kapısını açan çile Babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Bana düşen, bu hale karşı sükunet ve ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümit ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Yusuf 83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 Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben kulumu iki sevdiğiyle imtihan edersem o da bu hale sabır gösterir ve sevap umarsa onlara bunun karşılığında cenneti veririm. Yakup Aleyhisselam 40 sene ağlamıştır. Onun amalığı hususunda bazı büyükler şöyle demişlerdir: Allah Teala bu amalığı Yakup'a Yusuf'un dış görüntüsünü değil onda tecelli eden, cemali mutlakı daimi olarak seyretmesi için vermiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın cemal nurları Yusuf'ta tecelli etmişti ve Yakup da bu sebeple Yusuf'u fazla sevmekteydi. Ancak hüsn-i mutlak olan Mevla'ya karşı, gayri iradi bir hata sebebiyle Cenab-ı Hak, Yusuf'u ondan ayırdı. Yusuf'un zahirine nazar eden gözlerini aldı. Burada işaret edilir ki kul, Alemin zahirine baktığı zahiri gözden ve gördüklerinden fani olmadığı müddetçe, hüsn-i mutlakı. Yani cemali ilahiyi müşahedeye nail olamaz.